Yani beraber çok yaşadığı, evet, evet çok evlilik yapmış. E, iki tanesinden ayrılmış beyefendi. Biriyle hala devam ediyor. Bir de Feride Hanım e, var evli olduğu. Aynı evde yaşıyorlar. E, fakat benimle alakalı çok böyle evli gibi değil dedi. E, sanırım bir muhabbet eksikliği var. Bu dinen caiz midir? Yani bu tarz şeyler nasıl olmalı? Yani e, şöyle diyeyim. E, erkeklerin birden fazla kadınla evlilik meselesi Belki e, Kur'an olmak üzere yani dini anlamda bir ruhsat olsa bile bu aslında Müslümanlara şey yapılmış sunulmuş bir teşvik veya diyelim ki bir emir değildir. Evet hocam. Yani e, ihtiyaç veya gereklilik varsa birden fazla kişi evlenebilmesine ne vardır ruhsat vardır. Ilgili ayete baktığımızda diyor ki. E, Sanki yani sülase ve ruba metna ve sülate ve ruba diyor. Ondan sonra sonra diyor ki fevahideten ifadesi var. Ilgili ayete baktığınızda. Evet, yani eğer evlendiğiniz eşler birden fazla ise e, o onlara, o karşı sorumluluk da ne yapıyor? Bir insanın bir, bir kişiye karşı sorumluluğuyla birden fazla kişiye karşı sorumluluğun olur. Kat kat artıyor. Eğer bu sorumluluklarınızı çünkü evlendiğiniz insan e, karşı bir takım neler var? Yükümlülükleriniz tabii, var, ödevleriniz var. Tabii. Bu ödevlerinizi yerine getiremediğiniz takdirde birle yetinmeyi tavsiye ediyor. Yani Çünkü adaletli olamayız. Tabii. Yani bunu tesisi o zaman ne yapıyor? İnsan kaldıramayacağı, yapamayacağı bir sorumluluğun altına girmemesi gerekiyor. Madem girdi, o zaman sonuçlarına katlanması gerekiyor. Yani belli ki çok evlilikten dolayı hı hı. bu hanımefendinin neyi var? Mağduriyetleri söz konusu. Yani evli ama bana karşı sorumluluklarını yeterince yerine getirmiyordur. E, haliyle bu zaman ne oluyor? İhmal veya kul hakkı başta olmak üzere bir yığın artık ihlaller söz konusu. Yani bu durumu, bu durumu ne yapması lazım? İlgili eşler kendi aralarında çözmesi lazım. Evet hanımefendi tek taraflı belki bunu söylüyor ama e, herhalde beyefendiye söyleyecek çok şey olması lazım. Evet. Adaletli davranmasını. Peki bu durum beyefendinin acaba ben Evliyim ama evli değil miyim yoksa sorgulamasını eşiyle birlikte yapsın. Evet. Hatta bir tavsiyemiz de mümkünse bir aile danışmanına gitsinler. Belki her ikisine de söyleyecekleri en azından sorumluluklarını, yükümlülüklerini, ödevlerini hatırlatacak biriler olur diye düşünüyorum. İnşallah, i̇nşallah huzurlu bir aileye İnşallah ne yaparlar huzuru tevsil edecek bir ortama kavuşurlar İnşallah. i̇nşallah.